Rabb-i şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul aukudeten millisani yefkahu kavli ve ufevvdu emri ilallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve nevine Muhammed. Ra'd suresi 30. 38. ayeti kerimesinde kaldık. Suresi i Ra'd. Son bölümdeyiz. Sureyi bitireceğiz inşallah. Ve laqad ersalna rusulan min qablika. Ve laqad ersalna rusulan min Yani tecvit olarak orada rusulan min diye okunuyor. İdgam ma'lgunne dediğimiz. Ve laqad andolsun gönderdik rusulan peygamberleri. Min kablike Habibim ya Muhammed sallallahu sellem, senden evvel peygamberler gönderdik. Yani bir müessese vardır dev bir fabrika on binlerce insan çalışıyor yüz yıllık aileye ait yüzdür, yüz senedir, iki yüz senedir fakat oradaki görevliler, müdürler değişiyor. Mülkün sahibi la teşmi ve la temsil misal illa aynı olacak diye bir şey yok. Mülkün sahibi Allah Celle Celaluhu yaratan. Adem Aleyhisselam'ı gönderiyor, Nuh Aleyhisselam'ı gönderiyor, Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bu mülkün e, yapılması gerekenleri Allahu Teala peygamberler vasıtasıyla ümmetlere bildiriyor. Ordu komutanı ne yapıyor? Efendim 500 bin asker var bölük komutanına haber gönderiyor. Oradaki yüzbaşıya, binbaşıya, albaya. Diyor ki yarın şöyle operasyona gidilecek. Muhatap onu alıyor. Allah Celle Celaluhu'nda ilahi hükmü bu. Peygamberleri muhatap alıyor, onlara vahy ediyor. Vahy demek Allah hükmünü bildiriyor. Ve and olsun ersenla gönderdik. Rusulen, elçi. Yani Allah tarafından insanlara ilahi hükümleri. Allah bunu istiyor. Allah'ın Celle Celaluhu'nun muradı budur. Rusulen elçiler peygamberler min kablike ve ce'anna kıldık lehum onlara ezvaca eşler ve zürriye nesil zürriyetler. Onlar da insan yani farklı bir canlı olsaydı insanoğlu derdi ki ya bununla benim aynı değil. Yani mesela melek gibi olsaydı sabaha kadar ibadet sürekli aylarca oruç tutar. Yani ya biz öyle değiliz ki nasıl örnek alacağım? Allah Celle Celaluhu meleklere Cebrail Aleyhisselam'ı peygamber yapmış. Cinlerin kendilerine göre bir onlara tebliğ eden önderleri var. Peygamber diyelim. E i̇nsanlara Allah Celle insan türünden. Yani her şeyi kendi türünden göndermiş. Hüküm onun. E şimdi o da aynı insan. Ve ceanna yaptık lehum o peygamberlere ezvaca eşleri. Eşleri oldu. Her bir peygambere Mevla, Adem Aleyhisselam'a Havva annemiz. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı vardı. Lut Aleyhisselam'ın hanımı vardı. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kendi Nuh Aleyhisselam'a iman etmedi. Kafir olarak öldü maalesef. Lut Aleyhisselam'ın hanımı oradaki o zamanki o menfur yapıya hoşgörüyle davrandı. Evet yani bunlar çirkin işler yapıyorlar ama ne var ki demeye kalkıştı. Kânet Milal Gâbirin buyuruyor Allah. O da o kafirlerle beraber kaldı. Kafirlerle beraber öldü. Cehenneme gitti. Ee, bakıyoruz diğer peygamberlere iman ehli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri Hatice annemiz, Ayşe Sıddık'a annemiz. Dünyanın en seçkin insanları. Mevla böyle bir kader kıldı. Ancak bu da oluyor. Yani peygamberin eşi de olsan, peygamberin oğlu da olsan, peygamberin babası da olsan, Kurtaramıyor. Peygamberin babası işte Azer'den bahsedilir. Ee, yani peygamberin oğlu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir olarak işte Kenan'dan bahsedilir. Biz senden evvelki peygamberlere eşler verdik ve zürriye zürriyetler verdik. Şimdi müşrikler Resulullah Efendimiz işte evliliklerine evlendi Hatice annemizle. E ondan sonra işte evlilikler yaptı. İşte niye yani bir tane, iki tane, üç tane bu kadar evlilik niye yaptı? Allah Celle Celaluhu'nun lütfudur. Yani Mevla böyle mukadder kılmıştır. Nikahı Allah kıyıyor. Kendisine meydan okuyan inkarcı birine Allah'a meydan okuyor. Allah Celle Celaluhu şirk koşuyor. Mevla ona özel uçaklar, yatlar veriyor. Yani Allah veriyor. Yani Allah Celle Celaluhu. Bazılarına veriyor, o nankörlük yapıyor, cehenneme gidiyor. Bazılarına da lütfuyla Mevla ikram ediyor, onlar da şükrediyor. Yani Mevla Celle Celaluhu'nun mukadderatına veya taksimatına karşı çıkmak hadsizlik olur. Haddi aşana da had bildirilir. O da ahirette Mevla sen benim mülkümde bana baş kaldırdın. E o zaman ben de senin tarafına bakmıyorum. Orada azabı müstahak eder kendisine ki... Kaybeder. Onun için Mevla neyi mukadder kılmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri vardır. Allah nikahlarını kıymıştır. Nikahlar Allah tarafından kıyılanlar var mesela. E bu durumda bize ne düşer? Mevla neyi mukadder kıldıysa Allah her şeyin en doğrusunu bilir. İman budur. Allah Celle Celaluhuna teslim olmak budur. Evet. Ve le kadar senna rusulen. Biz peygamberler gönderin min ki evvelden ve canla akıldık lehum onlara ezvacen eşler ve zürriye zürriyetler. Ve ma kâne li rasulin. Hiçbir peygamber enyetiye bir ayet, bir mucize getirmesi e, gerekmez. Yani mucize getiremez. Ve ma olmadı olmadığı li rasulin, bir peygamber için enyetiye getirmesi bir ayetin, bir mucize getirmesi. Yani ey millet gelin ben size mucize göstereceğim. Böyle değil. İlla bi iznille Allah'ın izniyle. Mevla müsaade ettiyse Mevla'nın müsaadesiyle mucize göstermiştir. Mevla müsaade etmediyse peygamber de olsa Mevla'nın Celle Celaluhu'nun mukadderatı mucize göstermek. Yine Allah'ın emri iledir. Yoksa Salih Aleyhisselam taşın içerisinden deve bir insan bunu yapamaz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun gücü kuvveti, müsaadesi e zaten İsa Aleyhisselam وَيُحِ الْمَوْتَ بِيْزْنِ اللّٰهِ ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Allah'ın izniyle. Burada e, mesela bir fessirler der ki İsa Aleyhisselam'ı ilah değilim sonucu net olarak. Zaten İsa Aleyhisselam böyle bir şey demedi. Demesi mümkün değildir. Ona o iftirayı attılar. Ancak Allah İsa Aleyhisselam'a kendi ağzından bildiriyor. Ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyorum. Yoksa ölüleri dirilten ben değilim. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Mucize getirmesi gerekmez. Yani makane olmadı, olamaz diyor. İşte peygamberlerden mucize Allah dostlarından da keramet sadır olur. Peygamberler peygamber olmadan mesela Resulullah Efendimiz peygamber olmadan evvelki dönemde gösterdikleri de irhasat irhasat deniliyor irhasatlar. Likulli ecelin her bir ecelin kitab, bir kaydı vardır. Yani insanların, ağaçların, bölgelerin, devletlerin, milletlerin efendim insanların eceli, her şeyin bir kaydı vardır. Ağaçlar yeşerir efendim yapraklar ondan sonra dökülür. Ece kayıt hepsi kayıt altında. Likulli ecelin her şeyin bir kaydı, bir yazısı e, vardır. Yemhullahu ma yesha. Allah dilediğini siler. O kayıtların dilediğini Allah siler ve yusbitu dilediğini de sabit kılar ve indehu'l-kitab ve Allah katında ummul-kitab levhi mahfuz'da hepsi kayıt altında olmaktadır. Yani burada Allah dilediğini siler, dilediğini kaydeder. Silinmeyen ve değişmeyenler nelerdir? Hayat, ölüm, şakî veya saîd olmak. Bunlar bellidir. Yani insan ne kadar yaşayacak? O kalıp halindedir. Dünya bir araya gelse bir insanı öldürmek istese Mevla müsaade etmedikçe o insana bir şey yapamazlar. Dünya bir araya gelse bir insanı yaşatmak istese Mevla müsaade etmedikçe o insanı yaşatamazlar. Ve işte erken ev, işte hastaneye gitseydi bu kurtulurdu falan. Sebepler alemi Mevla Celle Celaluhu mukadder kılsaydı o sebepleri yaratır. O hastaneye gider o teşhis yapılır. O kişi kurtulur. Yani burada bir sebeplere sarılacağız, sebeplere yapışacağız. O sebepler alemindeki tedavidir. Vesaire neyse o olacak. Mevla'nın kaderi değişmez. Yani bütün dünya doktorları toplansalar, bir insana ilaç uygulasalar, Mevla müsaade etmedi mi içtiği ilaç, vücut eğer o barsaklar, laboratuvar o tahlili yapmazsa, bütün dünyanın doktorları gelse o efendim laboratuvarı, akciğeri, karaciğeri, kalbi, nefesi çalıştıramaz. Hepsi Allah'ındır. Biz sebeplere sarılırız. Sebepler aleminde buna bu su gerekiyor, buna bu ilaç gerekiyor vesaire. He. Yemhulllahuma yeşa. Allah dilediğini siler. ve <gülüyor> yusbitu ve indehu ummul kitab. dilediğini de levhi mahfuz'da kayıtlarını sabit tutar. Bu konuyla alakalı Kemal ersenna ki ya Muhammed rasulan Beşiir biz seni insan olarak gönderdi Kederke be Hasten kableke beşer. yani senden evvelkilerde ya kulune tam yemek yerlerdi dolaşırlardı hayatın zevcat eşleri olurdu ve yüle evlatları olurdu ve canannelehum ezvecan ve zürriye Onlara da zürriyetleri nesilleri oldu Habibim senin de evlatların oldu senin de eşlerin oldu. Rabbim annelerimizi şefatına aileylesin Resulullahımızın eşlerini hepsi cennetliktir. Hepsi annemizdir. Muhâtil müminin müminlerin annesi, bizim annemiz, öz annemiz. Bizim iki tane annemiz var. Bir dünyaya gelmemize vesile olan anacığımız, Allah kendilerine hayırlı ömürler versin. Bir de Hz. Efmz-i vesselam'ın eşiği, eşleri hepsi annemizdir. Dinim bana bunu söylüyor. Evet. Ve yetu zevcat ve yuladu lehum ve canna ve kad Evet. İnne ma ene beşerun mislukum ben de sizin gibi bir insanım. Allah bana vahyediyor. diyor. Evet. Emma ana buyurdu ki ben de sizin gibi bir insanım. Ben oruç tutarım. Orucumu yerim. Efendim gece ibadet ederim, istirahat ederim. Ve kulü desem ve tezevvucün ise yani evlenirim. Hemen Rabban sünneti feleysemini sahabe efendilerimiz sabaha kadar namaz kılacağız. Eşlerimizden uzak duracağız. Her gün oruç tutacağız. ...bir defa ömür yaşayacağız... ...bunu tam yaşayalım diye kararlar aldılar... ...asıllarımız onları çağırdı... ...ya Osman bin mezun, efendim Ebu Talha... ...bak gelin bak... ...siz böyle kararlar alıyorsunuz ama... ...bu doğru değil... ...yani bedeninin kuruluşu hakkın hakkı o... ...eşinizin sizde hakkı var, bedeninizin sizde hakkı var... ...çalışacaksınız, çoluk çocuğunuza bakacaksınız... ...bak ben oruç tutuyorum... ...orucumu yani... E, ...nafile oruçtan bahsediyor... ramazan orucunda böyle bir şey olmaz... ...orucumu tutarım... ...bazen oru, yani, oruç tutmam... Gece ibadet ederim biraz da istirahat ederim evlenirim çoluk çocuğum olur öyle eşlerimizden ayrılalım daim gece sabahlara kadar ibadet hiç uyumayalım her gün oruç tutalım. Bu şekilde e, tabiri caiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi e, dizginlemeye çalışıyordu ama günümüzde net olarak hadi biraz ibadet e, biraz evvabin biraz kuşluk biraz teheccüd biraz zikir biraz Kur'an okuyalım. Diye ibadete neredeyse yalvarıyoruz. Aman efendim ileri gitme. İleri giden yok ki zaten. Yani ileri gitmek nedir ki? İki rekat namaz mıdır? Sahabe 300 rekat namaz kılıyor geceleri. İmam-ı Azamlar 500 rekat kılıyor. Yani bu hususta da biraz bir şeyler yapılıyor. Ya bu kadar ileri gitme. Var mı ki? Var mı ki ileri giden? Bunlara da şöyle mütalaa etmek lazım. Birbirimizi ibadete teşvik edelim. Bu ibadetsizlik bizi mahvedecek. Erbaun mine sünnel mursalin. Müthiş bir hadis-i şerif. Ebu Ben el-Ensari'den bu hadis-i şerif. et diyor. Peygamberler güzel koku kullanır ve nikah evlenirlerdi ve sivak ağızlarını temiz tutarlardı diyor. Ağız temizliği ve hinâ efendim e, yani güzel kokuların kullanılması, e, evlenilmesi, temiz olunması, ağız temizliği vesaire. E, şimdi Allah dilediğini siler, diler yemehullah ma yaşa ve yusbutu inde ummul kitab. Allahumme in kunta katabta ismi sa'idan fi diwanis su'ada fesbut. Allahumme in kunta katabta ismi shaqiyan fi diwanil isqiya famhu ve fi diwanis su'ada. Allah'ım beni eğer kötüler listesinde yazdıysan o kötüler listesinden sil, sa'id iyi kullar listesine yaz. Beyin konutta katedesmi seyiden, fi davanı sügede. Eğer saitler defterine beni yazdıysan, Facebook orada kalsın. Fiyne ki, söyledi, fi kitabı kalkırın. Yeminu Allah ma yashaw ve isbutu ve indahu umul kitap. Bu okuduğum Berat gecesi özellikle okunması durumunda. Allah'ın iziyle, Rabbim o gece hani siliyor, yazıyor. Ayette sabittir. Allah'ım, inkunte kitabtasmi şakiyan fi diwanil eşqiya famhu ve azbut fi diwanis ve inkunte kitabtasmi sa'idan fi diwanis fi kerim ve kitab Allah'ım beni kötüler listesini yazdıysan oradan sil iyiler listesini yaz. İyiler listesini yazdıysan orada kalsın ya Rabbim. Sen çünkü Kur'an'ında buyuruyorsun. Ye yani dile Allah dilediğini siler, dilediğine efendim ümmül kitabında. E, kayıtlarsın e, Bizi Sa'idler listesine yaz İnner racülelle yuhremur rizku Bizden bi yusibuhum Yine Resulullah'ın buyurdu ki Başına gelen musibetten Mevla nimetin Rızkını keser Yani bir insana iyilik yapıyorsun Teşekkür etmiyor bir daha yapıyorsun bir daha yapıyorsun bir Nankörlük yapıyorsun sen de insan mısın sen de iyilik Bilir misin falan e, Bu kadar sana iyilik yapıyoruz işte sende mi bir şey yaptın allah Teala sağlık veriyor, sıhhat veriyor, araba veriyor, ev veriyor, bark veriyor. Allah da bir şey mi yaptı? İşte e, İslam yoluna girdikten ne oldu? Mevla nimet veriyor, hava veriyor, imkan veriyor, sağlık veriyor. 50-60 yıl iş yerleri açıyor, adamlar çalıştırıyor. Bir sürü büyük işlere Mevla'ya hala hakaret ediyor. Ne zekat bilir, ne hac bilir, ne hayır bilir, ne çoluk çocuğunu bilir. Mevla alır. İşte inna Allah, inna Raj. Bakıyorsunuz adam işleri ters gitmiş. E sen düz işi yapmadın ki düz gitsin. İnna reju le le İnsanın rızkı mahrum olur. Mesela faizle meşgul olanlar kesinlikle batarlar. Kesin. Bu işin kurtuluşu yok. Çünkü faizden Allah'a peygambere savaş ilan ettin diyor. Kim kazanır? Kim kazanır? Bizden bir yusibuhu. Ve la yuraddül kader illa dua. Kader dua ile çevrilir. Hasnü emvalekum bi zeka. Malınızı zekatla koruyun. Ve davun bardakum bi sadaka. Hastalığınızı sadakayla tedavi edin. Bir fakirin, eve muhtaçın, yetimin duasını alırsın. Ha sana şu kadar. O da hay Allah razı olsun. Çok da dardaydım. Ya biraz da rahatsızdım var. Allah sağdı. O o dua tutar. Kalpten geliyor çünkü. Adamı rahatlattın. Yedikat semaya kadar gönlünü açtın. Dua ile belalar geri döner. Vela yezidu fil umri illa bir. Ömür ne saidedir bu hadis-i şerif. Ömür iyiliklerle ziyade olur diyor. Yani ömre müble bereket verir. Ecel bir tanedir. Mesela 60 sene yaşayacaktır Mevla. Anne babasını yaptığı iyilikten, hayır hasenatından 65'e Mevla kaydeder. Kıyamet günü baktı ki 60'da ölüm gibi görünüyor ama 5 sene daha yaşamış. Kaderi ilahi bir tanedir. Orada der ki bak senin yaptığın iyiliklerinden dolayı ezeli ilimde senin böyle iyi bir kul olacağını ben bildiğimden sana bunu yazdım. Vesaire. Bunlar hepsi çıkacak. 40. ayet Rahat Suresi. وإما نريانك بعد الذي نعدهم وإما ve in bu ve imman habibim ya Muhammed sallallahu sana gösteririz yani gösterdik ba'dellezine naidhum onlara vaat ettiklerimiz Ebu Cehillerin kötülerin ortadan kalkması Mekke'nin fetihleri İslam ahkamının Medine münevverede yerleşmesi vesaire ee, ve ondan sonra da Hazreti Ömer döneminde bütün Orta Doğu'ya Kadisiye savaşlarında 637-638 yani Resulullah Efendimiz'den 5 sene sonra Orta Doğu'nun tamamı İslam devleti oldu. Sonra Amr bin As döneminde 640'lara doğru yine o dönemlerde e, Mısır ve o bölgenin tamamı Mısır kendi iradeleriyle Müslüman oldular. Habibim e, biz sana vaat ettiklerimizin bir kısmını gösterdik. Ev ne teveffeyenneke veya senin ruhunu alırız. Ruhunu aldığımızda da sana vadettiğimiz makamı Mahmudu sana veririz. Vadettiğimiz eee اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدًا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه Allah neyi vaat ediyor? Makamı Mahmud. Peygamberlerin şefaat isteyeceği ...peygamberler dahi şefaat istiyorlar... ...makamı mahmud... ...ellezî adde, sen vaad ettin... ...netavef senin ruhunu alacağız... ...ve inneme en ...evet... ...ellezî naiduhum sana vaad ettik... ...yani Allah'ın vaadi kafirlerin ortadan kalkması... ...ve vefat de cennetin en yüksek mertebeleri... ...Firdevs cennetleri Mevla vaad ediyor... Rabbim bu ayeti bize duyurduğu gibi inşallah İslam'ın ahkamını yayıldığını göstersin de. Efendim bizlere de ölüm hepimize gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu Firdevs cennetlerinde nasip eylesin. Fe innem aleykel bela. Habibim sana söylemek düşer. Bu ayeti kerime ve aleyhnel hesap hesap bizedir. Biz şunu yapacağız. Yani kafir öldürmekle bitmiyor. Ee, yanlış düzeltmekle bitmiyor. Biz ne yapacağız? İçki, kumar, faiz, zine haramdır bunlar Efendim namaz kılalım oruç tutalım ibadet adam itiraz ediyor sen bilirsin. Yani bize söylemek düşer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere hakaret etmedi. Mesela Hazreti Ömer Müslüman olmadan evvel siz şöylesiniz böylesiniz diye haşa Hazreti Ömer'e e, veyahut da Efendi müşrik olanlara ağır kelimeler kullanmadı. Rabbim Allah deyin dinim İslam deyin İslam'a dönün Allah'ın dediğini yapın. Allah'ın yolunda yürüyün diye hep onları doğruya çağırdı hakaret etmedi. Sonra Müslüman olunca Hazreti Ömer oldu. Hazreti Ömer olunca da e ya Muhammed sen bana çok hakaretler etmiştin. Ne kadar ağır laflar söylemiştin demedi. Demeye gerek kalmadı. Onun için Habibim sen sadece söyle. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an. Bunun dışındaki yollar batıldır. Yani adam Müslüman değilim diyor. Ben medeniyim diyor, uygarım diyor. İşte şuyum diyor. Başka bir şeyler söylüyor. Bir sürü şeyler. Yani hakarete gerek yok. Adam şimdi o yollarda bütün Allah'ın neheti menfur işleri yapıyor. Yani gayrimeşru işleri yapıyor. E şimdi bu nedir? E bir Rabbim Allah'tır. Dinim İslam de Peygamberim Hazreti Muhammed'te Ben Kur'an'a tabiğim de. Efendim ben Rabbimin yolundaki din kardeşlerimizi seviyorum. Namaz, oruç, ibadet, taat. Efendim bunları yapalım. Yani bu arada da söylüyorum. E şimdi içkidir, kumardır, faizdir, zinadır vesaire. Biz bu haramlara düşmemiz. O işi yapıyorsa yapma bunu deriz. Adam İslam dairesinin dışındaysa e orada kalırsan cehenneme gidersin. Yapma bunu. Hakarete gerek yok. Ya fe innem aleykel bela, Habibim sen söyle. Tebli'yi düşer. Yani şartname bunlardır. Efendim kabul edersin. Femen şa'a isteyen iman etsin. Femen şa'a fel Ve aleyhine lehiyse hesap banadır buyuruyor Allah. Onlar benim huzuruma gelecekler. Mevla müsaade ediyor. Bakıyorsunuz ölüyor. Öldükten sonra da sen beni tanımadın. Nesullâhe fenesiyev. Tanımadın. Mevla Teâlâ. Onları da huzurundan tar ediyoruz. Acayip bir şey. Ee, gelecek sure İbrahim bundan sonraki surede gelecek. Bu du'a sevildi Rabbi. Allahımız biliyor ki insanları Allah'ın yoluna davet et. Bu du'a sevildi Rabbi ki bil hikme, hikmet Kur'an ile ve Mevlütül Hasanak Efendimiz Aşati Vesselamın sünnetleriyle ve caddilhum billeti ya ahsen. en güzel şekilde. Yani en güzel mücadeleler. Adam inkar ediyor. Allah'a kul olmak lazım. Adam hakaret ediyor. Peygamberin yolunda yürümek lazım. Adam mesela e, galis şeyler söylüyor. Efendim insan olan e, güzel konuşur. Beyefendi konuşur. Bu şekilde konuşmalar doğru değildir gibi. Yani hakarete hakaretle, hakarete hakaretle cevap doğru bir usul değildir. E, çünkü vecadilhum billeti ehsen diyor. En güzel bir uslub ve usulle efendim onlara mücadele edeceksin. En güzeli nedir? En doğruyu konuşmaktır. Çocuğun mesela bir şeyi kırdı döktü döktükten sonra sen ne biçim çocuksun vesaire değil o yanlış. Ya evlat bak dikkat edeceksin yani doğruyu anlatmak doğruyu öğretmek doğruyu ortaya koymak. Karı koca arasında olabilir kardeşler arasında olabilir iş yerlerinde olabilir. Adam yanlış yapmıştır ona bağırmak değil. Ya tamam da niye bağırıyorsun ona doğruyu öğretmek lazım. Yani şöyle yapılsa böyle yapılsa şu yol izlense diye hep eğitici Hemen işte burada ayet burada. Fe inne ma habibim sen söyle. Tebliğ et. Benim hükümlerimi bildir. Tekrar tekrar. Ya yani bu neye benziyor? Bir noktadan suyu birden döktüğün zaman su akıp gider. Ama aynı noktaya suyu damlatsak yumuşacık su o damlayan yer mermer olsa mermerde kuytu oluşuyor. Heh, tatlı tatlı söylemeye devam ediyor. Ama bu kadar anlattık olmadıysan birden suyu döküyorsun. Yavaş yavaş. Evet. 41. ayet. evlem yarav görmediler mi? Enna Nasıl ne etil arda Yeryüzüne emrimiz emrimiz yani hükmümüzü hükmümüzü getiririz Allah'ın hükmü ne etil art? Nen kusuha min etrafıha. Efendimiz Vesselam Mekke'de Medine'de fetihler gerçekleşt gerçekleştirse etraflar küçüldü yani fetihlerle İslam devleti büyüdü küffar alem mem küçültülmüş oldu bir mana bu. Nen kusuha min etrafıha. Bir de ikinci mana çevresini küçültürüz. Yani dünyanın küçülmesinden bahsediliyor. Mesela ise şemsu kuvirat güneş içeri doğru büküldüğü zaman güneşin mesela o milyarlarca yıl ışık veriyor, veriyor veriyor veriyor. Onun sonunda güneş böyle içine doğru balon gibi böyle buf diye efendim kuvirat içine doğru katlanacak. Efendim güneş ay bir araya gelecek. Yani Mevla Celle Celaluhu Güneş ve Ay'ın Bir Araya Toplanacağından Bahsediyor Şimdi Burada Ayeti kelimenin ifadesinde nankusuha min atrafia dünyanın çevresini küçültüyoruz işte ozon tabakası inceliyor deniyor küçülmekten bahsediliyor dünya işte şeyden küçülmekten bahsedirse i̇şte bu bazı depremlerde vesaire dünyanın küçülmesi işte saniye burada hızını küçülttü yön yönünü değiştirdi vesaire diye zaten dünya yönünü değiştirdikten sonra Aynen 8 şeritli yolda giden araçlara benziyor Uydularda vesaire araçlara benziyor. Bu yörüngede bir sapma olunca araçlardan bir tanesi bir sapınca bütün ara şey pist mahvoluyor. Bu da öyle. Kella ila dukketil ardu dekkendekea yani yer yüzü darmaduman ile ve izen nucubun kadarat yıldızlar diyor dökülecek. Yani yıldızların dökülmesi, yok olması. Namkusuha min etrafiha. Yani dünya yine çevresinden küçültüyoruz, azaltıyoruz diyor vesaire. Çok izahatlar var. Çok özet gitmeye çalışıyorum. Vallahu <gülüyor> yahkumu Allah hükmeder. La muakibe li Allah'ın hükmünü geri çevirecek yok. Yani dünya gittiği yörüngede kim bunu yön verebilir? Kim durdurtabilir? İşte dünya kendi etrafında 1600 kilometre, güneşin etrafında 104 bin kilometre, saman yoluyla beraber 700 bin kilometre hız yapıyor. Allah'ın hükmünü kim geri çevirebilir? Ve biraz sonra da duruş noktası belli değil. Duvara toslayacak, paramparça olacak. Dünya yok olacak. La muakibe, li hukmihi. Allah'ın hükmünü geri çevirecek yok. Adam diyor ben özgürüm, hürüm, ben istedim yaparım. Ha, biliyoruz onu. Biraz sonra dünya duvara toslayacak. Ne olacak o zaman? Ya bir şey konuşurken yani bir defa yaratanı tanıyacaksın. Bastığın top dünya güvenli bir yer değil ki altı boş, üstü boş. Efendim çatısı yok. Yerlere sildeseller esiyor, depremler oluyor, bir yağmur yağıyor vesaire. La muakibele hukmihi. Allah'ın hükmünü geri çevirecek yoktur. Ve seri seriul hisab. Allah'ın hesabı çok seridir. Evet. Ya neler var burada izahatlar uzun uzun gidiyor. Efendim eee Noksanul anfus ve semerat ve harabul ard. Yani burada Hazreti Abbas'tan noksanu ehliha ve bereketih. insanların azalması, kıyamete yakın kitle ölümleri olacak. Yani 10 milyon kişi ölmüş. Yani milyon, bir kişinin ölümü gibi duyulacak kıyamete yakın. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın geliş döneminde gördüğümüz kadarıyla dünyada 100 binlere inecek insan. Yani 100 bin kişi. Yani bu kadar 8 milyar değil. 1 milyon da değil. 100 bin. Hatta işte Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam döneminde e, oradaki e, e, Musa Aleyhisselam'ın e, Sina ı Sina'daki o tepeye sığınacaklar. Yecüc çıktığında o ye ı Sina'ya da 15 bin kişi zor sığar 20 bin kişi olsun hadi. Çok iyi rakamlar bunlar. Yani dünyada kalacak insan sayısı bu 15 bin insan. Yani İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam bahsedildiği zaman... O zamanki insanlar burada dünyanın etrafını küçültüyoruz diyor. Neyle? Noksanül enfus, insanların ölmesi. Yani kitli ölümler. Efendim başka rivayetlerde diyor ki kavimler ölecek diyor. Mesela bir ülke Yunanistan ölmüş. Kaç milyon? Çok kadar 30 milyon. Bir ölümü gibi haber verilecek. Filanca yer ölmüş, filanca yer bitmiş bakmışlar dünyada efendim yok insanlar ve semerat meyvelerde azal ve harabular yeryüzü harap olacak diyor. Allah muhafaza eylesin. Zaten kıyamete yakın silahlar kazma küreklerle olacak, sopalarla olacak. Teknoloji dediğimiz şey bilgisayar bir kilitlense her şey duruyor, bütün her şey çorbaya dönüşüyor vesaire. 42. ayeti kerime vakat mekerellediğine min kablihim. Evvelkiler hileler kurdular. Küffar-u alemin bütün işi gücü hile. Yani 80 senelik ülkemizde işte gördüğümüz kadarıyla 6 defa ihtilal, ihtilal, ihtilal, yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Ya yani niye yıkıyorsun arkadaş? Yani ahkam-ı dini kaldırdın. Ahkam-ı İslam hukukuyla alakalı bir yapı vardı. O kalktı. Ondan sonra bir daha, bir daha, bir daha. Ya zaten ahkam-ı din yok ortada. Niye yıkıyorsun? Eline fırsat geçiyor, yıkmaya çalışıyor. Bir daha yıkıyor, bir daha yıkıyor. Ve kerelle min Evvelkiler aynı ihanetleri, aynı hideleri yaptılar. فَلِلَّهِ الْمَكْرُوا جَمِيعَ buyuruyor. Bütün hile ve ihanetlerin cevabı karşılığını veren Allah'tır. فَلِلَّهِ <gülüyor> Allah içindir. الْمَكْرُوا bütün ihanetlerin, hilelerin, hainliklerin karşılığı cemiyat tamamı Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim düşmana ve لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ Gücünüz yettiği kadar düşmana hazırlayın silahınızı tecizatınızı der. Ancak ihanete hazırlayacağımız hiçbir şey yok. Sana dostum diyor, arkadaşım diyor. Bir ülke diyor ki sen ben senin yanındayım diyor. İhanet ediyor. İhanete bir insanın hazırlayabileceği bir şey yok. Çünkü vemekaru onlar hile kurarlar vemekar Allah. İhanetlerinin ihanetlerinin cezasını Allah verir. Kullarım bana bana bırakın diyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok diyor. Adam bir anda sana ihanet ediyor. Allah hainlerden mazlumları, İslam ümmetlerini bizim kurtarsın, muhafaza etsin. Rabim, e, bizlere sahip çıksın inşallah ve katmererledin mi kabulüm? Överlikler <gülüyor> hiiler kurdular. Fililahil me bütün hilelerin karşılığı Allah'ındır. Allah cevabını verir. Yalama teksi bu kullu nefs. Se ülkemizde bin yıl bizim bu küfür yapımızı değiştiremeyecekler. İslam'ın irtica İslam'a irtica dediler. Efendim kaldıracağız. Onu diyen hepsi gitti. Hepsi öldü gittiler. On sene geçmedi tekrar. Efendim işler değişti vesaire. Yani Mevla Celle Celaluhu bakıyorsunuz eyvah ne olacak bu kadar dağlar gibi seller geliyor. Mevla Teala hepsini diyor. Evet. Ve ya'lemu Mevla Teala ma bu kullu nefs. Her insanın kazancını ne yaptığını bilir. Ve si'alemul küffar. Kafirler yakında görecekler. Ölüm çok yakın. Mahşer daha da yakın. Limen ukbeddar ahiret cenneti kime hazırladım? Avrupasıdır, Amerikasıdır, Yahudisidir, Hristiyanıdır, Müşri'dir, efendim din düşmanıdır, efendim peygamber düşmanıdır, Kur'an düşmanıdır, Müslüman düşmanıdır. Hepsi küffar ve alem durumundadır. Müslüman düşmanı ne olur? Din düşmanı ne olur? Kur'an düşmanı ne olur? Efendim dinine, vatanına, mukaddesatına düşman olan ne olur? Heh. Şimdi Mevla net bir cevap. Ve seyalemül o kafirler limen okbed dar, akıbet cennet kimin imiş çok güzel öğrenecekler onlar. öyle büyük adamım demekli olmuyor. Şimdi Bununla ilgili yine ve yem kurub iki ledine kafiro. Habibim, o kafirler sana hileler kuruyorlar. Bir liyüz bitiuk seni yakalamak, evyaktuluk öldürmek, ev yuxrucuk seni Mekkeden sürgün darun nedvede toplandılar. Ve yem kurun, onlar hileler kuruyorlar. Cevap. Ve kurullah. Allah onların hilelerini Başlarına geçiriyor cevabını veriyor Cebrail aleyhisselam'ı gönderiyor Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendim Mekke'den çık Tam çıkarken 40-50 kişi böyle bakıyor O kapıya nöbet tutuyorlar Müşrikler Resulullah Efendimiz'den Toprağı alıyor dışarı çıkarken Bir serpiştiriyor hepsini gözleri kum doluyor Onlarla kumlarla uğraşırken Resulullah Efendimiz çekip gidiyor orada Cebeli Sevre gidiyor 3 gün orada kalıyor sonra Medine-i hicretini gerçekleştiriyor. İşte Allah onların ihanetlerinin karşılığını Mevla toz toprak ile gözlerini doldurdu. İslam ümmetlerine, mazlumlara ihanet edenleri de Mevla böyle toz, toz toprak doldursun gözlerini, köretsin de. Allah tasallütlerinden ümmetleri, mazlumları, mağdurları efendim çoluk çocuk kadınları efendim yavruları kurtarsın inşallah da. Şu zalimlerin ceberutların şerlerinden Rabbim kurtarsın. Ve em kuruna ve em kuru Vallahu hayrul makirin. Hile kuranların en kuvvetlisi Yani cevap verme bakımından Yoksa Allah ile kurmaz İleleri görür, insan göremiyor Mevla görüyor, Resulullah Efendimiz evinde bekliyor Ne olduğunu bilmiyor, Cebrail geliyor Efem haber veriyor Ya Muhammed Aleyhisselam, çık buradan Seni öldürecekler, Darun Nedvedeki haberi Resulullah Efendimiz'e getiriyor Evet Mevla Teala İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam o, bulunduğu yerde Yanındaki arkadaşı onu kandırıyor, ihanet ediyor Mevla Celle Celaluhu Efendim Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kurtuluşu misali Mevla Teala İsa Aleyhisselam'ı göklere kaldırıyor. Al-İmran Suresi'nde uzun uzun anlattık. Ve sureyi bitiriyoruz. Yeni bir sureye başlayacağız. 43. ayet وَيَقُولُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler, لَسْتَ مُرْسَلَا sen peygamber değilsin. Demek ki Resulullah Efendimiz'e peygamber değil. Onun mübarek sözleri, hadis-i şerifleri inkar etmek... Şimdi peygamberin sözünü inkar ettin kendisini inkar ediyorsun. Yani e, peygamberin mübarek sözlerini inkar ettin geriye bir şey kalmıyor ki zaten. Yani peygamber olmasının ne özelliği kalıyor sadece mesela bir isim kalıyor orada. Şimdi e, yani onun mübarek buyrukları. veya kafirler lesten Bir sürü hadis-i de isimler takıyorlar. İşte şu hadis bu hadis bundan dolayı vesaire vesaire diye. Şimdi o konu uzun bir konu orada bilerek yapılıyor o. Peygamberin mübarek sözlerini, hadislerini o şekilde sözlerle devre dışı bırakmaya kalkışıyorlar. Hadis külliyatlarını büyük muhaddisleri eleştirmeler, ondan sonra insanlara şüphe atmak, peygamberi devre dışı bırakmak böyle bir dinsizlik kapısı. Bu dinsizlik kapısı başka bir şey değil. Veya kulul edine kafirler, lestemursa sen peygamber değilsin derler. Yani efendim net olarak peygamber değilsin diyor. Farklı bir şekilde söylüyor. Yani peygamberi devre dışı bırakmaya kalkışıyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Kul habim kefa billahi. Allah şehiden beyni ve beynekum. Benim ve sizin aranızda Allah şahittir ki ben peygamberim de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi. Biz de diyoruz. Evet Allah şahit ki ya Muhammed olsun sen peygambersin. Biz de iman ediyor, ikrar ediyoruz. Ve men indahu ilmul kitab. Ve men o kimse ki indehû ilmul Kitab Efendim kitap, ilmi olanlar Evet Ve rahmeti ve kulle şey Benim rahmetim her şeyi kuşattı Fese ektü bu halillezine yettegûn ve yutûnez zekâ Evet onlar takva sahibi oldular zekatla Ve lezine un bi Onlar bizim ayetlerimizi inkâ Yani iman ediyorlar İşte onlar Benim rahmetim onları kuşattı Ama lezine yettebi onlar Rasul işte o kimseler, Mevla-i Teala benim rahmetim ee, i, takva sahibi olanlar, zekat verenler ve ahirete iman edenleri kuşattı. Ee, burada Resulullah bizi tanıtıyor. O kimseler ki yettebiyon uyarlar. El-Resul peygambere. En-Nebi, Nebi, Nebi-i Nebi Zişan. Hem Resul hem Nebi, el-Ummi. 40 yaşına kadar hiçbir şey bilmiyor. Resulullah'ın en büyük mucizesi. 40 yaşına kadar hiçbir bilgisi yok, bir kimseden ders okumamış, bir tane kitap sat, bir satır yazı e, efendim okumamış, bilmemesi en büyük mucize. Neden? Çünkü Resulullah efendimiz mesela diyelim ki ben kendim e, 50 yaşındayım, hiç mimarlıkla ilgili bir çalışmam olmadı. Şimdi bir projeler çiziyorum, bütün dünya mimarlarının projeleri alt üst ediyorum. Bana derler ya sen mimarlık okumadın, böyle bir eğitim almadın, bunları nereden yapıyorsun? Bir olağanüstülük oluşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar kimseden bir şey okumamış kimseden bir şey öğrenmemiş bir satır yazı yazmamış bir, bir kitaba bakmamış 40 yaşında yerlerle göklerle kainatta peygamberlerin hayatları, Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle efendim bütün peygamberin yaşadığı bölgelerle ya bunları nereden biliyorsun kimden okudun yetim büyüdün ümmi Resulullah efendimiz eğer birinden bir şey okusaydı, bir şeyler öğrenseydi, kitaplar okusaydı vesaire, o çok zeki zaten bu kadar meselelerde okudu, efendim bunları bir araya getirdi, bu bilgileri yazmaya kalkıştı diye inkar ederlerdi. Ümmi olması en büyük mucize. Elledin iyice dönüyorum. benim en devi tevrat. <gülüyor> Mevla buyuruyor ki tevratta var, ve İncil İncilde de var. Tevratta Rasulallah efendimiz anlatılıyor, ayrıntılı bir şekilde. O manastırdaki bahira dediğimiz efendim. Resulullah gördü ona Ebu Talib'e dedi sen neyi oluyorsun babasıyım babası olamazsın dedi yok dedi amcasıyım evet amcası olman lazım dedi ondan sonra bir de beni olmalı dedi benine baktı ondan sonra oturduğu ağaç yeşerecek dedi baktı ki yeşerdi nereden biliyorsun dediler Tevrat'ta yazıyor İncil'de de var yani Allah Celle Celaluhu böyle bilinmedik bir şey göndermiyor aleni Tevrat'ta açıklıyor İncil'de açıklıyor hepsini açıklıyor bildiriyor. E biliniyor şu anda da biz bütün hükümleri biliyoruz ahirete gidince neler olacak Kur'an açıklıyor bilmeden bir hayat yaşatmıyor Allah evet ve sonuç itibariyle Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır Allah'ımız Celle Celal rahmetiyle muamele eylesin efendim ve bir sureyi de bitirdik yeni bir sureye başlayalım birkaç dakikamız daha var suratü İbrahim Mekki'yi bir Mekke'yi mükerremede nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Ra. Bu hurufu mukatta'dır. Bunun manasını Allah bilir. Kur'an-ı Kerim bir muhkem ayetler vardır. Namazı kılın, orucu tutun, içki içmeyin, kumar oynamayın. Bir de müteşabih dediğimiz yedullah Allah'ın eli, yani Allah'ın eli el gibi desek kafir eder adamı. Kelime manası değil. Allah bilir müteşabih. Bir de mukatta dediğimiz yasin, elif, lamim, bunların manası hiç anlaşılmıyor. Müteşabih de kelime manası var ama mana kelime manası değil. Başım çatladı gibi. Başım çatladı demek baş çatladı değil yani. Kelime manası versen bambaşka başka bir şey çıkar ortaya. Kitabun bu öyle bir kitap ki enzennahu ileyke. Habibim ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem biz bunu sana gönderdik. Lituhrija'en nazi zulumat insanları karanlıklardan ila nur Kur'an'a, İslam'a. Demek ki İslam'ın dışındaki bütün yollar hepsi karanlık. Karanlık adına ne tekarsan tek karan nefse gidiyor. biz izni Rabbim Allah'ın izniyle ila siratil azizil hamid. Sırat öyle bir yol ki el aziz yüce hamid hamde layık müstahak olan Allah elhamdülillahi rabbil alemin. Allah illezi o Allah ki lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne varsa insan oğlu göğü görüyor. Mevla ki göklerin tamamı göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi Allah'ın Allah'ın. Ve veylun yazıkları olsun bil kafirin kafirle. Min azabin şedid şiddetli bir azap. Şiddetli bir azap Allah Allah. İşte karanlıklar dediğimiz lütuhru'nnas yani bir hadzal kitab bu kitabın karanlıklardan efendim mimma hun fihi mined dalale ve'l gayy azgınlık ilel huda ve rusht dostu yolu. Allahu veli'l ladina amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum mined zulumat ile nur. Karanlıklardan nura götürür. Vel ladina keferu kafirlere gelince evliyâhum onların dostu da el tağut. Yani nefisleri şeytan yuhricuhum o <gülüyor> da efendim nurdan karanlığa götürür. Nefsin yoluna, şeytanın yoluna götürür. Yani biz Allah'a taparız, peygambere itaat ederiz. Dinin dediğini yaparız. Adam Allah'a tapmıyor, dediğimi yaparım diyor. Nefsinin yoluna gidiyor. Biz Allah'a taparız. Efendim onun dışında Resulullah bize ittiba ederiz. Sahabeleri, alimleri, velileri, imam azamları, Allah dostunu severiz. Sevgi bu. ilerle beraber olun diyor. <gülüyor> Yani Allah'tan başkasına tapılmaz. Allah'tan başkası Kabe'yi severiz, Kur'an'ı severiz, peygamberi severiz, sahabeyi severiz. Allah'ın Celle, Celle sevdiklerini severiz. Heh. Yani Mevla Teala neyi seviyor severiz. Mevla neyi sevmiyor sevmeyiz. Musa Aleyhisselam bir gün çok güzel nehrin kıyısında, din nehrinde dolaşırken Mevla bugün benim için ne yaptın? Mevla dedi Mevla tabii muazzam bir gün. Dedik ya Rabbim tam günü bugün dedi oruçluyum dedi. Benim için değil. Ya Rabbim bir hasta ziyaretinde benim için değil. Bir fakire yardım ettim benim için değil. Ya Rabbim hayır hasenat yaptım benim için değil. Cenaze namazını kıldım benim için değil. Bir günde bayağı şeyler sıkıştırmış. Saydı saydı saydı benim için değil. Evla her şeyi biliyor. Biz öğreneceğiz şimdi. Evla ya, ya Rabbim dedi yani ben acizim yani senin için ne yapabilirim? Ema da ya Musa sen bilmez misin Ema Teala'm bilmez misin? Benim sevdiklerimi seversen benim gazap ettiklerimi de sevmezsen işte o benim içindir Yani mesele bu Allah'ın sevdiğini seveceğiz Allah neyi seviyor Allah Habibini seviyor peygamberini Sahabeyi seviyor alimleri seviyor Velileri seviyor müminleri seviyor Dostlarını seviyor kitabı Kur'an'ı seviyor Bu yolda olanları seviyor e Biz de onu seviyoruz seviyoruz bu bir sevgidir ya başka bir şey değil. Tapmak olarak Allah'a tapılır. İşte burada ne diyor? Allahille di, Allah lehum afihsa ma'batu mafid. Yerde gökte ne varsa onundur. Ve veilun lill kafir, kafirlere min adab min şiddid. Allah, Allah el-ladin kimseler ki istehbun al hayata dünya. Onlar dünya hayatını seviyorlar. Al al ahirete Yani dünya hayatını sevmek ne demektir? Zekat vakti geldi, zekatını vermedin mi? Dünya'yı seviyor. Hac zamanı geldi, hacca gitmiyor. Cuma saatinde cumaya gitmiyor. Namaz vaktinde Allah'a ekber demiyor. Bu adam dünyayı seviyor. Yani efendim içkidir kumardır namahrama bakmadır. Dünyayı sevmek, O bu şey var. Bir insan namaz vaktinde Allah'a ekber buradayım. Cuma saatinde şartını indiriyor. Allah'a ekber buradayım. Zekat vakti ödüyor fazlasıyla ödüyor. Efendim hacına gidiyor, lebeek buradayım ya Rabbi. Bu durumda ne oluyor? Efendim bu kişi Allah'ı sevmiş oluyor. Yani mevla seni nerede görmek istiyorsa oradaysa bu Allah'ın sevgisidir. Allahi ellezine o kimseler gestehibbûne el hayâtı dünya. Dünya hayatını seviyorlar alel ahir ahirete. Ve yasuddûn ikinci maddede çeviriyorlar ansevil insanları Allah'ın yolunda. Şimdi mesela şimdi bir insan Allah'ın dinini yaşamıyor. Eşine diyor ki namaz kı kılamazsın diyor. Örtünemezsin diyor. Bir insan Allah'ın dinini yaşamıyor. Çocuğunu efendim, hafıza etmiyor. O yolda yetişmek istiyor. Veya bir patrondur. işçisinin cuma kıldırmıyor. Namaz kıldıtırmıyor. Ya sen ne yapıyorsun? vesu dunasebil insanlar kendisi dünyayı ya efendim meylemiş ahireti bırakmış insanları da Allah yolundan efendim e, çevirmeye çalışıyor 2 3 vebu nece eğri büri batıl yollar istiyor o yol nereye götürür cennete götürür mü tamam dediğini yapayım o yol nereye götürür cennete mi götürür götürmez ulai ki işte onlar fi dalalin baid haktan uzak tam bir sapıklık içerisindedir Buyuruyor Allah celle celaluhu bu ayeti kelimen üzerine durmak lazım onlar dünya hayatını severler Ahireti terk ederler. İnsanları Allah yolundan men ederler. Mesela takdire şayan insanlar vardır. Bazı insanlar dini yaşamada gevşeklik gösterirler. Bukhari'de rivayet ediliyor. Adam biri diyor ki biz zenginiz. Allah dünyalık vermiş her türlü imkanımız var. Ey evlatlarım. Ahirette de teraziye koyacağımız dürüst sevabımız yok ama. Allah'ın verdiği imkanlardan bak. Geleni geri çevirmeyin. Fakiriyetimi gözetin. Ödeyemiyorsa çok mazlum mağdur durumdaysa parasından vazgeçin. Allah da bizden vazgeçsin. Bu adam ölüyor. Anlmaz melekler geliyorlar. Hani amellerin e noksan Allah benden vazgeçsin. Hani şu ibadet, hani taatin Allah benden vazgeçsin. Ya nasıl bir cevap? Mevla buyuruyor ki o benim kullarımın rahmetiyle muamele ederdi iyilik yapardı siz de okulumdan vazgeçin onu affedin. Şimdi bir insan mesela hanım bari sen örtün sen çarşafını giy evlat sen bari hafız ol ya kardeşim bari siz yapın ha size para da vereyim veya patrondur ya siz kılın namazınızı cumaya da gidin bari siz yapın da ben de bu tembellikten kurtulurum vesaire. Bu adam kolay cennete gider hiç olmazsa saygı var. Ama bak, burada baktığımız zaman adam dünyayı tercih ediyor, ahireti bırakıyor. İnsanları Allah'ın yolundan men ediyor ve eğri büğrü batıl yolları istiyor. Bunlar haktan uzak tamamen batıl ve dalalet içerisindedir diyor ayeti kerime. Bu ayeti çok tekrar etmek lazım. Üç defa okuyayım. Ellediyna onlar yestehibbunel hayated dü dünya hayatını seviyor. Alel ahireti bırakıyor. Namazı bırakıyor, orucu bırakıyor, ibadeti bırakıyor. Zekatı bırakıyor, hacı bırakıyor. Çoluk çocuğunu hakka yöneltmiyor. İnsanları da Allah'ın ondan men ediyor. Ben yetkiliyim, ben etkiliyim. Benim elimde yetkim var, gücüm var. Patronum, ağayım, şuyum. Efendim ben olduğum yerde cuma olmaz, ibadet olmaz, sakal olmaz vesaire olmaz. Niye olmaz? Ve ebune haybace eğri bir yürü yollar isterler. Ulai işte onlar fi dalalind dalalet. "uzak haktan uzak" demektir. Apaçık ayet kelime, hiç izah gerek yok. dördüncü ayeti okuyup bugün dersi bitireceğim. Ee, İbrahim Suresi. "Ve sen namir resûlin biz hangi peygamberi gönderdiysek illa bi kavmihi." Kavminin diliyle. Adem Aleyhisselam 70 tane dil bilirdi. Rivayettir bunlar. İman esası değildir. 70 çeşit dil bilirdi. Çocukları 70 çeşit konuşurdu efendim. 70 tane böyle farklı diller konuşurlardı. İlla 70'i 70 değil, 60 da olabilir. Allah vallahi bunlar bir tarihi şeylerdir. Böyle bir yani e, şey, e, kayıtlardır. Ee, çocuklar kendi dinlerini anlamazlardı. Adem Aleyhisselam hepsini anlardı. Ve ee, maâsena mirasü. Hangi peygamberi gönderdiysek illa bilisani kavmi. Kavminin lisanıyla. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra o geçtiği Ürdün tarafındaki topraktaki dili bilmiyordu. Oradaki zalim bir idareci vardı. Tam o tarafa geçti. Onlar sordu sen kimsin diye. Onların diliyle bir anda konuşmaya başladı. İbrahim Aleyhisselam mucizesidir bu. Hududu geçti, onların diliyle konuşmaya başladı. Çünkü yabancıları hemen efendim hapislere atıyorlardı. E, orada cevr diyorlardı. Yani, hududu geçti, onların dilini öğrendi. Ayette ne diyor? İlla bilisan kavmi. kavmiyi. Kavmin diliyle konuşurdu. yine lehum onlara benim hükmümü açıklasın. Allah her şeye kadir. Feyudillullahü men yeşa ve yetim enşa. Kimi mevlaam Celle celaluhu efendim hakikati ortaya koyduktan sonra hükümlerini bildikten sonra bile bile haktan sapanları mevled alelete sürükler ve yetim yaşa hidayete yürümek isteyene de mevla hidayet nasip eder. O ve Azizül hakim. Allah aziz ve hüküm sahibidir. Lem yebasin nebi kavmi. Peygamberler kavminin lugatıyla gönderilmiş peygamberlik yapmıştır. Maadel beyani ve aleyhim. Yani deliller ortaya konulduktan, belgeler ortaya konulduktan sonra menşe anve'i'l huda ve yeti menşe ila'l hak Mevla Taala'ya iman eden yani onu tercih edeni o beyan e, açıklamaları uyanlara Mevla hidayeti nasip ediyor. Ancak Mevla bunları açıkladığı halde o da dalalete giderse Mevla da ona dalalet kapılarını açıyor. Şu hadisi okuyalım, dersi bitirelim. Otti to kamsel mi öte onun ahadım mı? bana verilen benden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Nusirtü Birol Mesiret-i Şehrin bir aylık mesafedeki düşman benden korkar Allah öyle bir heybet nasip etti. Osmanlı kıyafet gönderdi. Efendim, Fransızlar Almanlara musallat oluyordu. Abdülhamit Han onlara bir Osmanlı kıyafeti gönderdi. Yeniçeri Almanlar yeniçeri kıyafetini giydiler. Fransızlar dediler ki aha Osmanlı askere geldi. Oradan tüydüler. Almanlar kurtuldu. O zulmediyorlardı. Milletin mallarını çalıyorlardı. Hırsızlık yapıyorlardı. Fransa elbiseyle korkuttu. Efe, o bölgede hala Türk bayrağı dalgalanır. Birkaç sene evvel oradan kaldırdılar onu. Eee Nusayr-ı bir aylık mesafede korku Allah o heybeti verdi. Vec öyle ve tahura. Yer yüzü mescit ve temiz kılındı. Resulullah'ın mübarek ayağını bastı. yer yüzü mescit oldu, temiz oldu. Peygamberin ayak basmasıyla şeref oldu. Ve ehli'n-ganayim ve lem hani kabli ganimet helal oldu. Evvelki kavimlerde ganimet helal değildi. Yani ganimet toplanırdı. Efendim yeşil bir ışık gelir yok olurdu. <gülüyor> Bana şefaat hakkı verildi. Peygamberimiz şefaat edeceğim diyor. Şefaatili kebairimin ümmeti şefaati inkar eden zaten şefaat bulamaz. Ve kânen bir yüvasu ile peygamberler kavme gönderilir Ve bu ile nasi âmeh ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Rabbim şefaatine nail eylesin. İbrahim Suresi 5. ayette kaldık. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aleyli Vehebel Hamdülillahi İlle Zedana Lihaza Ve Mâ Kunnali Nehtediye Levlan Hadan Allah Vessalatu Vesselamu Aley Resulina Muhammedin Ve Aleyli Ve Sahb-i Ya Rabbil Alimin Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Ya Rabbi'l-Alimin sana hakkıyla kul, Habibine ümmet olmaya, evladı yalemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu yolunda yetiştirmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi'l-Alimin insanların hidayetine bizi vesile eyle. Sana yürüyecek yolda e, hizmet etmeye, insanları sana teşvik etmeye bizleri vesile eyle Ya Rabbi. Ya insanları haktan saptırmaya çalışan o güruha da Ya Rabbi'l-Alimin gücülerini, kuvvetlerini, yetkilerini imha eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-Alimin dine